Yeşil Dalga programından daha merhaba Hazırlayan ve sunan ekipten ben Özgüler Demli Mutlu Ben Gökşen Şahin ee, Bu haftanın konusu içinde bulunduğumuz haftayla ilgili Erezyonla Mücadele Haftası etkinlikleri düzenliyoruz tema vakfı olarak ülke çapında e, Erezyonla Mücadele Haftası nedir? Neden e, Erezyonla Mücadele Haftası gibi bir haftaya gerek duydu? biraz ondan konuşacağız e, Gökşen'le birlikte. E, ayrıca programımız sırasında e, sahadaki tema temsilcilerinden iki tanesiyle e, konuşarak onlara bağlanarak onlar illerinde ne yapıyorlar e, o konuda bilgi almaya çalışacağız. Bu haftanın konukları Ankara temsilcisi Sayın Mukadder Ekremoğlu ve e, tema Rize temsilcisi Sayın Nevzat Özer olacak. Ama her hafta olduğu gibi... Onlara başka geçmeden, ya, telefona bağlanmadan önce bir iyi ve kötü haberimizi verelim olmazsa. Evet. Ee, kötü haberle başlayalım istersen. Hayrettin Karaca, Tema Vakfı'nın Onursal Kurucu ıı, Başkanı Hayrettin Karaca... Ee, İzmir'de yargılandı hem de İzmir'de yargılanması İsveç'te gelecek hafta ödül almasının öncesinde gerçekleşti. Hı hı. Yani bir yandan bir önümüz iki hafta içinde İsveç'e ödül almaya gidecek, gidecekken maalesef e, İzmir'de e, bir yargılanma söz konusu oldu. Neydi bundan kısaca bahsetmek istiyorum Gökşen. E, 2010 tarihinde gerçekleşen bir olayla ilgiliydi bu e, konu. Hı hı. Hayrettin Karaca e, ve bölgedeki yerelde e, Koza köylüleri e, Koza maden işletmesinin bulunduğu alanda inceleme yapmak ve e, orada neler oluyor diye görmek amacıyla orman sahasına ziyarete gidiyorlar. E, ve aslında e, Hayrettin Bey'in gitme sebebi de orada maden şirketinin 7400 ağaç kestiğine dair duyumlar alınıyor. Bunu yerinde gözlemlemek ve e, ekolojik olarak verilen zarar tespit etmek üzere oraya gidiyorlar. Bildiğimiz gibi orman arazileri, kamu <gülüyor> arazisi. <gülüyor> Ancak tam onlar oradayken bir arabadan e, bir takım insanlar çıkıyorlar ve engelliyorlar Hayrettin Karacay ve yanındaki kişileri. İçlerinde Gülden Karabudak var, Hasan Namak var ve Koza, Koza köylüleri var. Ve giremeyeceklerini söylüyorlar, tehditler savuruyorlar. Burası maden şirketine aittir diyorlar ama tabii ki öyle bir levha yok ve bahsettiğimiz alan orman <gülüyor> alanı. Ee, ve bunun ertesine sanki bu yetmezmiş gibi bir de dava açıyorlar. Yani maden şirketi dava açıyor. Ee, konut dokunulmazlığının ihlali ve iş çalışma hürriyetine ihlali suçlarından davacı oluyor. Bunun dışında ayrıca savcılık da e, Karaca, Hasan Namak ve Gülden Karabudak hakkında Ayrı bir dava açıyor. Sonuç olarak bu dava süreci biraz sürdü. Dün önceki gün, pazartesi günü Dikili'de, İzmir Dikili'de bunun duruşması görüldü. Bunu hakikaten çok üzücü buluyoruz. Yani düşündüğün zaman Hayrettin Karaca gibi ve yanındaki, çalı, yanındaki köylüler ve tema dostları... Bölgede neler olduğunu tespit etmek üzere gidiyorlar ve engellemeyle karşılaşıyorlar. Hayrettin Bey davası sırasında çok enteresan bir şeyde yorumda bulunmuş aslında doğru bu. Yavuz Hırsız ev sahibini bastırdı diyor. <gülüyor> yani mağdurken suçlu durumuna düştüler. Bundan bahsetmek istedik. Dava henüz sonuçlanmadı. Duruşma ertelendi. Hı hı. 15 Şubat 2013 tarihinde duruşma devam edecek. Bu arada davaya sadece Türkiye çapından ilgi yoktu. Uluslararası anlamda da ilgi vardı. Gözlemciler geldiler. Tema bakfı. ...dışında bu Doğru Yaşam Ödülü Vakfı da oradaydı... ...Uluslararası Adil Yargılanma Standartlarında olması talebinde bulundular. Biz de bir kere daha bu dilekleri tekrar edelim... ...ve Kozak Yaylası'na sahip çıkma çağrımızda bulunalım. Evet, yani çok önemli bir durum... Hani ...Hayrettin Karaca'nın alternatif Nobel Ödülünü almadan önce... ...böyle bir yargılanmaya maruz kalması... ...aslında belki de hani çevre mücadelesinin ne kadar... ...ömrünü vakfetmek zorunda olduğu bir mücadele olduğunu... ...bize bir kere daha kanıtlıyor... Zaten bununla ilgili bir başka haber vereceğiz. E, bu da temanın yeni uygulaması. E, tema zaman kapsülü ile geleceğe mesaj gönderme çağrısında bulunuyor. 20. yılı, Tema Vakfı'nın 20. yılı sebebiyle Facebook ve Twitter'dan gönderilecek gelecekte tema mesajlarını Tema Vakfı 20 yıl boyunca açmayacak. E, 20 yıl sonra da yani vakfın 40. yıl dönümünde açılacak ve aslında bir de e, bugün umutlarıyla gelecek, geleceğin gerçeklerini karşılaştırma imkanı sağlayacak 20 yıl sonra. E, hani iklim değişikliğinin olumsuz etkilerini, erozyonla kaybettiğimiz toprakları ve diğer birçok çevre problemini düşündüğümüz zaman aslında hala ve en çok şimdi umuda ihtiyacımız var. Dolayısıyla bugün ne umut ediyorsak, ne diliyorsak ve ne için mücadele ediyorsak bunların hepsini geleceğe 20 yıl sonraya aktarmak için biz zaman kapsülünün çok... Önemli ve e, güzel bir fikir olduğunu düşünüyoruz. 20 ee, yıl boyunca da hiçbirimiz bakmayacağız. Bunu da tekrar buradan <gülüyor> duyuralım. Hakikaten onun için evet. e, ona söz veriyoruz. 20 yıl sonunda da küçük bir törenle açacağız. Yani en azından mesaj yazan kişiler de e, onları okuyabilecekler. Hmm. E, hemen Twitter hesabımızı hatırlatmış evet. bulunalım. Henüz başlamadı. Bugün öğleden sonra başlayacak uygulama ilk olarak Açık Radyo'dan e, duyuruyoruz şu anda. Twitter.com slash temevakfı ya da e, yan Bölü işareti, işareti Tema Vakfı 1992 Facebook.com e, yan bölü işareti Tema Vakfı adresleri üzerinden gelecek mesajlarla 20 yıl sonrasına kendi mesajlarınızı iletebilirsiniz. Bunun biz e, bugün umut ettiğimiz şeyleri yarın gerçekleştirmek için çok ilham verici olduğunu düşünüyoruz. Katılmaya da destek bekliyoruz aslında. Bir başka haberimiz de aslında hemen e, iklim değişikliğiyle. Bağladığımız Erozyonlu Mücadele Haftası'nı konuşmaya geçmeden önce ilk olarak Alper Dalkılıç'tan bahsedelim çok kısa. Alper Dalkılıç Tema Vakfı'nın Meşeler Yuva ağırıyor projesi için 4 kıtada 4 çölde 4 ultramaraton koşuyordu. Bugün son koşusu için Antarktika'ya başladı ve koşusu başlıyor. Dolayısıyla kendisine buradan hem şans diliyoruz hem de Alper Dalkılıç'a destek beklediğimizi de bir kere daha hatırlatalım. Tema için hem Alper oralarda koşarken Tema'nın Meşe Kampanyası'na destek olmak için web sitesinden detayları alabilirsiniz. Evet bu hafta Erezyonla Mücadele Haftası'nı konuşuyoruz. Erezyonla Mücadele Haftası'nı konuşmak üzere neden, yani Türkiye çapında neler yapıyoruz, neden Erezyonla Mücadele Haftası uygulaması var? Bunları konuşmak üzere ilk olarak Tema Vakfı Ankara Temsilcisi Sayın Mukadder Ona bağlanıyoruz. Kadir Hanım merhaba, hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk. Ne güzel bir coşkuda yakaladınız bizi. Fidanlarımızı diktik şimdi. Nerelerdesiniz, Aa, çok... neler yapıyorsunuz? Anlatın bize. Aa, çok keyifli, çok soğuk olmasına rağmen hava Polatlı ilçemizde, Ankara'nın Polatlı ilçesinde... Şehitlik mevkii diye bir yerde, tam da Hacettepe, üniversitemizin Tepe Üniversitesi'nin yüksekokulunun önünde fidanlarımızı böyle toprakla buluşturduk. Gönüllerimizin yetiştirdiği fidanları, çocukların sesleri geliyordu. Evet, belki. arka Okunlarımız... duyuyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Okullarımız e, buradalar, Polat da halkı burada, Kaymakamımız, Hediye Başkanımız. Çok güzel bir tören oldu. Ee, bu heyecanı, eylemle mücadele haftasındaki bu etkinliğimizin heyecanını sizlerle paylaşıyorum. <gülüyor> evet. Mukadder Hanım siz de bir süredir Buyurun. Tema Vakfı Ankara temsilcisi olarak gönüllü olarak çalışmalarda evet. bulunuyorsunuz. Bizlere dinleyicilerimize Erezyonla Mücadele Haftası hakkında kısaca bilgi verir misiniz? Neden böyle bir uygulamaya ihtiyaç duyuldu? tema ne yapıyor, evet. ne yapmaya çalışıyor genel evet. olarak? Ne kadar güzel bir soru sordunuz. Ağzınıza sağlık. Bu coşkuyla şimdi bunu ben bütün programı doldurabilirim. Erezyonla Mücadele Haftası biliyorsunuz Tema Vakfı 20 yıldır Kasım ayının... Üçüncü haftasını Erozyonla Mücadele Haftası olarak değerlendiriyor. Bu bir farkındalık çalışması. Zaten sivil toplum çalışmaları farkındalık çalışması değil midir? Ee, bu Erozyonla Mücadele Haftası da toprağa, işte toprağımızın değerini fark ettirmek, toprak sevgisini fark ettirmek, bastığımız toprağı hissettirmek adına bir farkındalık çalışması. Tabii erozyon gibi bir tehlikeyi, çölleşme gibi bir tehlikeyi de bu haftada daha çok gözler önüne e, bilgiye sunmamız e, gerekiyor. Bu çalışmada, bu çölleşmeyle mücadelenin de en güzel örneklenen birisi de teraslama ve de fidan dikimleri. Biz şimdi bu fidan dikimi safhasını gerçekleştiriyoruz. Öğleden sonra da... E, Atamıza ve toprağa saygı ziyaretimiz olacak. Ankara'da olmanın böyle bir e, güzel yönü de var, şerefli, onurlu bir yönü de var. E, atamıza Anıtkabir'de saat 14'te saygımızı, toprağa sahip çıkma sözümüzü, onun söylediği gibi vatan toprağı kutsaldır, kaderine terk edilmeyen söyleminin peşinde, izinde ve takipçisi olduğumuzu hissettirmeye gideceğiz. Ee, çok coşkuluyum gerçekten. Bunu da bana bu fırsatı verdiğiniz için teşekkür ediyorum. Biz çok teşekkür ediyoruz Mukadder Hanım. Ee, eklemek ne istediğiniz abi? bir şey varsa isterseniz alalım ama arka plandan sizin <gülüyor> ne kadar yoğun olduğunuzu da duyabiliyoruz. Orada tören devam ediyor anladığımız kadarıyla. Ulaşan, sesimizi duyan her insanın bu coşkuyu yaşamasını istiyorum. Lütfen toprağımıza, doğal varlıklarımıza birazcık daha farklı bakalım. Onları sevelim, sayalım ve onlarla doğal varlıklarımızı koruyarak onlarla birlikte yaşamanın Ortak yaşamın yolunu, bütün canlılarla ortak yaşamın yolunu bulalım diyorum. Bu çok büyük bir keyif. Umuyorum ki bizim sesimizi duyanlar bu keyfi zaten hisseden, dinleyen insanlar. Daha da bundan sonra daha da coşkuyla yaşayacaklardır bu keyfi. Paylaşımcı bir hayat diliyorum herkese. Çok teşekkürler Mükadır Hanım. Ee, biz biraz o zaman erozyonla mücadele haftasından bahsedelim arkasından da Nevzat Bey bağlanacağız. Nevzat Bey de Tema Vakfı Rize temsilcisi. Ee, erozyonla mücadele haftasının bu yıl da 20. yılı 1992 yılında başlayan bir hafta bu Tema Vakfı tarafından belirtilen. Çünkü her yıl 743 milyon ton toprak erozyonla kayboluyor. Ee, bu çok ciddi bir oran. Bu yıl bu e, haftanın ana konusu da iklim değişikliği olarak belirlendi. Ee, bu da iklim değişikliği yüzünden gelen ani yağışlarla daha fazla kuraklıkla ve e, ormansızlaşma ile beraber erozyonun gittikçe artacak ölçüde olması. Ee, Türkiye topraklarının örneğin %90'ı e, su erozyonuna %1'i de rüzgar erozyonuna açık durumda. Dolayısıyla biz Türkiye olarak ciddi erozyon riski altında olan ve ilk değişen iklimlere bağlı olarak da bu erozyon riski artan bir ülkeyiz. Dolayısıyla hani Tema Vakfı'nın fidan dikme töreni Ankara'daki ve birçok ilde de aslında onlarca ilde de farklı etkinlikler yapılıyor. Bunlar Mükadir Hanım'ın güzel özetlediği şekilde yani farkındalık arttırma çalışmaları. Ağaç dikim töreninde de iklim değişikliği ve erozyon konusunda bilgi veriliyor. Ee, aynı zamanda işte Ankara'da yine toprak farkındalığı sergisi var. Ee, bu gibi aktivitelerle birlikte erozyonun ne kadar büyük bir tehdit olduğu ve iklim değişikliğiyle bu tehditin gittikçe arttığını dikkat çekilmeye çalışılıyor. Şimdi bir Nevzat Bey'e bağlanalım o zaman. Kendisi Rize temsilcimiz. Onların da Rize'de bir dizi etkinlikleri evet, vardı. Evet. Sadece Rize merkezde değil. ilçelerde de arka arkaya Çamlıhemşin'de vardı. Ee, sanırım önceki gündü birazdan kendisi bahseder Ben yalnız bir şey araya girerek şunu e, altını çizmek istiyorum Biliyorsun e, Türkiye'de ve dünyada Belli doğa günleri çevre günleri var Bunlar kutlanır dünya çevre günü ya da Dikkat çekmek amacıyla erozyonla müca Çöleşmeyle mücadele günü Dünya su, su, dünya su günü gibi günler. E, Tema Vakfı'nın 1992'de erozyonla mücadele haftasını gündeme getirmesinin sebebi aslında e, bu günler ne kadar önemli olsa da Türkiye çapında ve bölgesel anlamda önemli bir konu olduğu için bunun bir nevi yani doğa koruma günlerinden biri olarak hafta e, önemli günlerden biri olarak bunu takvime işletti işlettiğini ve bir şekilde Kasım ayında artık bunun tema tarafından ve gönüller vasıtasıyla gündeme getirildiğini görüyoruz. O anlamda da önemli bir şey bence. 20 senedir dikkat çekiliyor olması. Evet. Ee, Nevzat Bey telefonumuzda ve bizi bekliyor galiba. Nevzat Bey merhaba. Merhabalar. Siz de sahadan, sahadan katılıyorsunuz yayınımıza. Az önce Mukadde Hanım'la görüştük. O Palat, Polatlı da sahadaydı. Fidan dikim evet. törenleri vardı. Siz de bize söyler misiniz? Şimdi neredesiniz? Ne yapıyorsunuz? Ee, biz de bu haftayı pazartesi günü Çamlı Hemsin'de toprağa saygı yürüyüşüyle başladık. Ve de hemen hemen her gün bir programımız var ilçelerde. Tabi Çamlı Hemsin'i seçmemizdeki amaç e, Çamlıhemşi'nin çok özel bir önemi var biyolojik çeşitlilik açısından. E, özellikle bu son buzul çağında biliyorsunuz hmm. Rize, Keredemiz buralar sınırda. Daha yukarıdan kaçan e, binlerce yaban hayatı, onların kursağında, kanadında, tüyünde gelen bitki tohumları burada çok uygun bir ortam buldu. Çok farklı iklimler burada çakışıyor. Bunlar için uygun bir şeydi ortamdı ve burada binlerce bitki için burası bir sığınak görevi gördü. Halen de burada bozulmadan bu bölgede yaşamını sürdürüyor. Biz Buranın önemini bir kez daha toprağa saygı yürüyüşüyle vurgulamak istedik. Aynı zamanda Çamlıhemşin'in bir diğer özelliği de bu vadilerde doğayla son derece uyumlu, bilinçli, yaşayan bir halka sahip. Bu da çok önemliydi. Bu halk derelerinin kurutulmasına karşı İlk tepkiyi 1996 yılında vermişti ve su hakkı denen bir kavramı ee, i̇lk defa e, tartışılır hale getirmiştir. Aslında diyor. çok önemli Şimdi, bir konuya dikkat çekiyorsunuz Nevzat evet. Bey. Çünkü her ne kadar son özellikle son 3 sene HES'lerle ilgili olarak e, ulusal basında, yerel basında çok gündeme geliyor olsa da e, 1996 senesinde oradan başlayan hareket, oradaki yerel halkın öncülüğünde e, bu çağrının başlatılması çok önemli, e, çok manidar. Evet. Evet, yani bu bizim için de gerçekten e, buradaki halk e, her zaman böyle e, saygıyla e, bir arada olduğumuz bir e, şeyi var e, durumu e, ki gerçekten e, burada. Çok kıt imkanlarla yaşamını sürdürüyor. Toprak yok. Ee, insanlar ekmeği için göç veriyor, gurbetlere gidiyor. Ama hiçbiri bu doğal ormanları para olarak da görmemiş. Bakın hiç bozulmamış o Avrupa'da %1'lerdeki doğal ormanlar burada neredeyse tamamı işte Milli Park'ın içerisinde yaşıyor insanlar. Ama hiçbirinin yasal veya yasa dışı bir şekilde ormanı, ağacı, e, paraya çevirmek gibi bir e, şeyleri olmamış. Gitmişler, göç vermiş. Yüz binlerce insan dışarıda yaşıyor. Ama doğasına, toprağına, suyuna sahip çıkan bir halk. Biz de onları onore ettik. Onların torunları, biz e, tema olarak da e, orada e, e, özellikle minik ve yavru temalarla ta küçüklerden başlayan bir e, eğitim programını da yürüt, yürütüyoruz. Buranın geleceğe taşınması bu yeni nesillerin daha bilinçli örgütlü bir kültürle gelmesi çamlı hemşili ve bütün biyolojik çeşitliliğin korunmasına da yardımcı olacaktır. Biz de özel bir önem veriyoruz. Yine bugün biraz sounda Rize'nin orta pazar diye bir bellesi var. Orada yürüyeceğiz, orada da heyelanlara dikkat çekeceğiz. Hı hı. E, bu bölge yüzde 85'i heyelan e, riski altında. E, bunun şüphesiz ki e, bu belki coğrafik işte dik yamaçlar, toprak bunlardan kaynaklanan olumsuzlukları var ama bu olumsuzluklar bütün bölgenin tarihi boyunca vardı. Oysa son 50 yılda e, heylanların ve buna bağlı ciddi can ve mal kayıtlarının yaşandığı da bir gerçek. E, dolayısıyla biz burada e, bu e, heylanların e, artması, büyük toprak kayıtları e, burada insan faktörünün e, öne çıktığını biliyoruz. Bugün burada da heylanlı bir bölgede e, yine yavru temalarla, e, yöreden, köyden insanlarla e, öyle bir alana, basınla birlikte dikkat çekeceğiz. Yarın Vadisi Senoz Vadisi'nde olacağız. Senoz Vadisi da, de çok önemli bir mücadelenin evet sürdüğü bir vadi. Evet. 15'e yakın HES projesinin yapılmak istendiği, taş ocaklarıyla yıpratılmış, yorgun düşmüş bir vadi. Orada da hem okullarda yürüttüğümüz çalışmalar hem de doğa koruma mücadelesinde buluştuğumuz halkla birlikte Oradan da bir e, tepkiyi e, bütün e, ülke kamuoyuna e, e, göstermek istiyoruz. Dikkatlerini bir kez daha bu e, doğa korumaya çekilsin istiyoruz. Aslında e, Nevzat Bey sizin kısaca özetlediğiniz yani biyolojik çeşitliliğe sahip çıkma taş ocakları ve HES mücadeleleriyle e, birlikte toprağa saygı yürüyüşleri düzenleme e, bunların hepsi aslında temanın önceliklerini ve gittikçe bizim insan kaynaklı doğayı tüketmemizden doğayı tüketmemizin sonucu olarak gittikçe bu krizin derinleştiği ve artık o bölgedeki mücadelenin de doğayı korumak anlamındaki mücadelenin ne kadar arttığını bize gösteriyor. Bu anlamda yapılan etkinlikler çok değerli ve size öncelikle kolay gelsin diye diyebiliyoruz. Zaten mücadelenin de hani temo olarak orada katkıda bulunuyoruz dediniz ama zaten mücadelenin ...de uzun süredir içinde olan birisiniz siz. Katkıda bulunmanın ziyadesinde... ...daha ziyade mücadeleyi yürütenlerdensiniz. Bu konuda... E, ...teşekkür ederiz programa katıldığınız için. Çok yoğun bir programınız var. Size kolay gelsin diyoruz hafta sonuna kadar. Buradan da evet. Çamlıhemşine, Hemşire, Şenoza, Rize'ye, Ankara'ya tekrar selam ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bütün bu etkinlikleri evet. e, tema gönüllüleri gönüllü olarak yürütüyorlar. Merkezden bizim e, bilgi belge dışında pek bir katkımız olmuyor. Onun için sizlere bir kere daha evet. sonsuz teşekkürlerimizi, sevgilerimizi evet. iletmek istiyoruz. Çok sağ olun. Artık e, bizler de gönüllüler bulunduğumuz yerlerde e, her birimiz e, belki gönüllü bir faaliyet gibi ama kurumlaştık, yapılarımızı oluşturduk. Bölgemizdeki bütün toprak, doğa, çevre sorunlarına hakim olduk. Bu konularda inisiyatifler aldık. O yüzden gerçekten sadece işte böyle dayanışmamız bile yetiyor. Türkiye'nin her tarafında temacılar faaliyetlerini sürdürüyor. Ben de buradan bütün arkadaşlarımıza bu haftayı en ekin bir şekilde geçmesine katkıda bulunan herkese selamlarımı gönderiyorum. Çok teşekkürler Nevzat Bey. Sağlı. Ee, şimdi kısa bir müzik arası verelim. Ee, Nevzat Bey'in istediği bir parçayı çalacağız. Kendisi ve aslında gönüllerimizin de çok sevdiği. Tarkan'dan istediler. Ee, evet, aslında benim... Aşık Veysel'in. Aşık Veysel'in evet. Şarkısı. Benim yârim kara topraktır. Dost dost diye nice nicesine sarıldım. Dost dost diye nice sarıldım. Benim sadık yarım kara topraktır. Beyhude dolandım ey yarboşa yoruldum. Benim sadık yârim Kara topraktır kara topraktır Beyhude dolandım ey yar başa benim sadık yarım kara topraktır kara topraktır Güzellere ey yar bağlandım kaldım, bağlandım kaldım. Ne bir vefa gördüm ne faydalandım. Her türlü isteğim yar topraktan aldım. Benim sadık yârim kara topraktır, kara topraktır. Her türlü isteğim yar topraktan aldım, benim sadık yarım kara topraktır, kara topraktır. Gün gelir veysel'i ey varına basar Benim sadık yârim kara topraktır Kara topraktır Gün gelir veysel'i ey varına basar Benim sadık yârim kara topraktır Evet bu hafta Erozyonla Mücadele Haftası'nı konuşuyoruz. Bu haftanın teması iklim değişikliği demiştik programın başında. Slogan olarak da iklim değişikliğini engellemek bizim elimizde olarak belirledik. Bununla ilgili olarak Gökşen kalan vaktimizde istersen sen biraz e, iklim değişikliğini engellemek neden bizim elimizde çok kısa mesajlar vermek ister misin? Evet aslında bu haftayı bu yılki Erozyona Mücadele Haftası'nın e, konusunu iklim değişikliği olarak belirlememizin bir diğer sebebi de e, önümüzdeki hafta Birleşmiş Milletler iklim Değişikliği müzakerelerinin e, yani taraflar konferansının gerçekleşecek oluşuydu. E, Tema Vakfı olarak biz de orada olacağız ve müzakereleri takip edeceğiz ama müzakereleri takip ederken ee, esas istediğimiz şey e, 20 yıldır erozyonla ve çölleşmeyle mücadele konusunda mücadele eden bir vakıf olarak esas istediğimiz şey e, bu mücadelenin iklim değişikliğinden ayrı bir mücadele olmadığı ve iklim değişikliği konusunda önlem almadığımız sürece erozyonla mücadeleyi tek başına e, durduramayacağımızı Hı. vurgulamak. Bu haftada özellikle onu dikkat çekmek istiyoruz ve e, iklim değişikliği mücadele içinde mutlaka bir sera gazım azaltım hedefinin belirlenmesi gerektiğini ee, özellikle de uyumu Yani erozyonla mücadelede uyum iklim değişikliğine uyum en önemli noktalardan bir tanesi Ama biz şu an çok uyumu gözeten Çevre politikaları izlemiyoruz Örneğin e, tabiatı ve biyoçeşitliği Koruma kanunun burada Belki bir gönderme yapmak faydalı olabilir ee, Bu gibi politikalardan vazgeçip Özellikle de iklim değişikliğinden Uyum sağlayabileceğimiz politikaların Öne çıkartılmasını istiyoruz ancak bu şekilde Erozyonla mücadele edebiliriz Bu uyum politikaları da işte neler? Öncelikle iklim değişikliğini hızlandıran e, kömürü termik santral ya da fosil yakıt yatırımlarından vazgeçmek ve özellikle de e, tarım politikalarında tarımsal potansiyeli yüksek, bozulan, kirlenen ve amaç dışı kullanılan ovaların koruma altına alınması e, yoksa bizi ciddi bir gıda krizi beklediğinin uyarısını yapıyor bilim insanları ve hatta bizim kendi ulusal eylem planımızda Ege bölgesinin Yakın zamana kadar 3 derecelik İç Anadolu'nda 5 derecelik ve iç ve İç Anadolu ve güney bölümünün Akdeniz kıyılarının 4 derecelik 5 derecelik artış yaşayabileceğinden bahsediyoruz. Bu ciddi bir kuraklık ciddi bir e, erozyona o toprakların açık hale gelmesi ve anlamına çok geliyor. Çok yakın ve çok gerçek bir tehdit. Yani çok uzak bir zamandan bahsetmiyoruz. Evet yani benzer tehdidi 5 yıl önce Amerika için söylüyordu. Bu yıl Amerika ekstrem aşırı kuraklıklar yaşadı örneğin. Hani benzer şey de çok yakın zamanda bizim kapımıza gelecek ki zaten Türkiye'deki çiftçilerin büyük bir çoğunluğu borç sebebiyle işte e, bankalarda kredi atlatma bir yıl hani borç affı falan gibi şeyleri çok alıştılar ve bunları yaşamaya başladılar. Çünkü ee, ciddi iklim değişikliği bizi şimdiden etkilemeye başladı. O yüzden bu yıl e, ki konuyu hazır müzakerelere giderken engellemek bizim elimizde ama bize gereken şey politik irade diyoruz. Dolayısıyla hem seragazı azaltım hedefi almak hem de iklim değişikliği uyum politikalarının e, doğru ve uygulanabilir yani ekosistem ölçeğinde uygulanabilir uyum politikaları yapılması için e, harekete geçilmesi gerektiğini düşünüyoruz ve bunu yapmakta hani ...gökten böyle bir, bir şey inmesini beklemeyelim... ...bu bizim elimizde... ...zaten iklim değişikliği insan kaynaklı diyoruz... ...kendi yarattığımız sorun... ...bunu çözmek de bizim sorumluluğumuz diye düşünüyoruz... ...o yüzden... ...erozyona mücadele haftasının konusunu... ...bu yıl iklim değişikliği olarak belirledik... E, ...umarız... ...yani Türkiye'de ben az önce sayıya baktım... ...artmıştır büyük ihtimalle ama... ...21 ilde bugün çeşitli etkinliklerimiz var... Evet. ...hem erozyona hem de iklim değişikliği... ...konusundaki mücadeleye dikkat çekmek için... Umarız bunlar yerel yöneticilerden başlayarak daha yukarıya doğru gider ve politik iradeyi oluşturur. Evet haftanın bitmesine daha dört gün var. Bugün dahil dört gün içinde etkinlikler Türkiye çapında devam ediyor olacak. Biz buradan tekrar bütün gönüllerimize, temsilcilerimize, bu konuda çalışan herkese kolaylıklar diliyoruz. Önemli bir hafta içindeyiz. Erezyonla mücadelenin ve bunun iklim değişikliğiyle bağlantısına dikkat çekmek için önemli bir fırsat hepimize gelişmeleri ya da gündemle ilgili paylaşımları web sitesi üzerinden ve Facebook üzerinden sizler de edinebilirsiniz. Hoşça kalın. Yeşil Dalga. Çevre mücadeleleri üzerine. Hazırlayan: Tema Vakfı Kurumsal İletişim Bölümü.